103.50 Radio Türesi'nin saat 8.12 Cuma sabahı hafta son işgünün sabahın günün gecelerine ne diyorsun kardeşim? Hemen o zaman bu sesle konuşmayı unutmuşum. O yüzden ben son zamanlarda... Oturttuğum yeni sesimle konuşacağım Oktay. Yapma, ben sana ne dedim? Sabah yapma demedim mi? <gülüyor> evet. Ben sana ya, sabah yapma arada, demedim mi? genç arkadaşı Fahir Ünç'te stüdyomuza geldi. Hoş geldin Fahir. Hoş bulduk. Günaydın. Fahir yapma ya. Günaydın Aa, diyelim. Oktay, birbirimize günaydın demedikten sonra hayatın bir anlamı kalıyor mu sence? <gülüyor> Biliyor musun? Hayır. Hayır. O zaman ben bize ee, Biliyorum. Başka ben... konudan bahsedelim. Yok ben anladım ama. Olayı anladım. Anladın mı? Hemen olay. Espriyi ya. E, espri ya. <gülüyor> fahir arkadaşımla e, hoş... Fahir sen anlatmak ister misin? Yok ben anlatayım. E, <gülüyor> Fahir'e... Ben Fahir'e Şahin Fahir derim. Çünkü <gülüyor> Şahin gibi gözü keskindir ve espriyi insanın gözünün ucundan... Yakalar veya gagalar. <gülüyor> <gülüyor> ben de havaya girdim ha. Böyle konuşunca tamam iyi tamam. Hemen etkileniyor insan. Ya evet ya insanın içi bulanıyor ya. Sabah sabah bu ne ya? Ne bir nezik program yapalım diyoruz ya. ya bırak zaten kedi ishal olmuş ben rezil oldum sinirlerim. Ben, ben nezik program yapalım diye uğraşıyorum. Bana kızıyorsun Yaman yaman konuşuyorsun. Diye. Adamın ilk lafı kedi ishal olmuş. Sen Kedi uyumadın yani. dışarıda yiyor şeyleri ondan sonra şey yapıyor ya. Niye o zaman senin yine yüzünde yastık izi var? <gülüyor> <gülüyor> yastıkla mı sildin? Yüzünü <gülüyor> yastığa, yapıştırıp yastıkla mı Sinirden sildin? Sinirden yastıklara kapanıp ağladım. Ağladım zaman... da uyuyakalmışım. <gülüyor> Her zaman bir şey oluyor. Aman hayatımızı kolaylaştıracak bir olay. <gülüyor> <gülüyor> Aman ne? Bir icat. Aman ne? Bir şey soracağım. <gülüyor> poğaça mı? <gülüyor> Aa, poğaça ister misin? Poğaça isterim. Tamam. İstersen ben burada böyle bir sergi haberleri falan vereyim. Hadi siz gidin. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Aynen. gülüyor> Din, dinleyicilerimiz de sonuçta yani Ankara'daki kültür sanat aktivitelerinde e haberler var. Bana beni ne yani? gazeteyi. Kıvırın o sayfasını. Ben burada bakayım. <gülüyor> Kıvıralım mı? Bence o sayfayı değil. Gazeteyi komple kıvır. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben vereyim siz de güzel bir çay alın Ya bir Poğaçam. saniye ya Tamam, tamam. alacağız tamam. sana bekleyin. biraz bekle. İlla espriler ve hoş sohbetler istiyorsanız buyurun <gülüyor> Hoş sohbetler Özel bir firmanın Türk mühendisleri Pardon Özel bir firmanın Yanlış yapmadım değil mi doğru Tabii, söyledim, doğru söyledim bütün kumandaları evdeki bütün kumandaları birleştiren bir telefon geliştirmiş. Aman ne telefon olacak. Telefon. Benim eski telefonda öyle program vardı. Hangi şey sen seçiyordun. Markasına göre tık tık tık. Bütün kumandalar hem de 100-200 çeşit öyle şey vardı. yani orada. Benim çok samimi bir arkadaşım bir ara akıl hastanesinde yatmıştı. Hı. Orada böyle e, televizyon seyrediyorlar hastalar hep birlikte. Hı. Böyle bakarlarken Tamamlı kanal değişiyormuş. Herkes birbirine bakıyor hastalar falan. Zaten herkes gergin. Ne oluyor ya falan filan diyor. Sonra bir arkalarına dönmüşler. Hasta bakıcı saatiyle kanalları değiştiriyormuş. Oranın da en ağır hastalarından biri dönüp şey. Zaten üç kuruş aklınızı kaldırıyor. <gülüyor> Adam azalmış. Bir zamanlar kumandalı saat diye bir şey vardı. Aa onu bilmiyorum ben. Kumandalı saat hesap makinesi saat mi? Yo televizyonu kumanda edebilen saat. Aa ciddi mi? Hımm. Şimdi televizyon... de kameralı saat çıkmış. birilerini şantaj yapmışlar işte. Yapmışlar mı? Yapmışlar kameralı hmm. saatle. Kameralı saat yakalandı diye. Patronlara saatli seks şantajı diye. Şimdi bu kablolu kablosuz ev telefonu. Hmm, bu yeni tamam. çıkan şey. Evdeki bütün uzaktan kumandalı cihazları kumanda edebiliyor. Şimdi o teoride öyle de onu çok güzel programlamak lazım. E Programlayacağım. Yani ben mesela bizim evde de Universal Remote denilen bir alet var. Orada böyle şeyden uygulamalar arasında ondan ona geçmek yerine öyle güzel bir uygulama yapacaksın ki işte ne bileyim kanal değiştirirken yani televizyonda. Uyduyu değiştirirken Sesi uygulayacak falan filan Böyle karışık bir şey yapmak lazım ona. Yoksa gerçekten bir tuş Gerçi bahsettiğim şey de Bir tuşa fazladan basmak ama no insan o, o kadar kolaylaşınca Hayatı en ufak bir fazla tuşa Şey yapamıyor tamam. Tuşa tamam Fazla edemez. basmak değil de orada ne bozuyor biliyor musun insanın moralini Yani o ikinci kumanda ya da üçüncü kumanda Yanında değilse oturduktan sonra kalkıp onu almak çok bozuyor. İşte bunda hepsi aynı kumandada i̇şte doğru ama yine mantıklı. de o tuş şey yapar insanı. O telefonu gerçekten güzel ayarlamak lazım. Televizyon, klima, Aradio. DVD, VCD's. ses sistemi, VCDs, <gülüyor> bebek izleme ünitesi. Bunların bebek izleme hep... ünitesi kumandalı bir alet değil. Bebek izleme ünitesi olarak da kullanılabilecek. Tam, senin, Seninki değildir de el aleminki öyledir. Yani. Sen 3-4'e vardır. Sahip. Vardır abicim mantığı yok onun devamlı kurcalanan bir alettiyse sen ne zannediyorsun bebek izleme ünitesini kamerası var salondaki açıyorsun sonra televizyon çocuğu yeterince onun odasındaki ne açıyorsun bitiyor. esprileri yapıyorsun Ama çok çocuklu bir ailede bir ana monitör vardır. Dur bakalım bizim ufaklık yapıyor. Diğer çocuğa geçelim falan gibi bir şey varsa tamam. <gülüyor> diğer çocuğa geçelim. Bizim ufaklık diğer çocuğa geçelim. <gülüyor> Kalabalık değilken. iki. <gülüyor> <gülüyor> Örneği uzatayım mı? Diğer çocuğa geçelim. Olma. Bir diğer çocuğa geçelim. Bir diğer çocuğa geçelim. <gülüyor> Bak daha güzel oldu bence. Senin evinde kaç kumanda var Fahir? Ya BM, şey bir şey var. Bir say bakayım. Oyun konsolu bir. Oyun konsolu kumandaları yok ki. Aa, onun kumandası yok mu? Onlar ayrı onların konsolları var. Yok tamam onu geç. Ha, o zaman bak iki tane DVD yiz. zaten onları ikisi iki aktif olarak kullan birini var? şey olarak kullanıyorum ya işte birisi sesini bağlattırıyor öbürü oynattırıyor. Tamam iki, i̇ki. geç. Özel bir televizyon kuruluşunun tamam üç. üç üç televizyonun kendi şahsi özel dört dört başka ee, şu anda dört. Umarım şu anda dört vezada fazla olacaktır. Umarım ya yani. onun e sayısını arttırmak. Çok değilmiş. Sen say bakayım Ege. Bir tane... Klima. Klimayı taktırdınız mı siz? Taktırdık. Tamam bir klima. İki. Televizyon. Televizyon. DVDs. DVD. Ee, video. video. Ama kullanılmıyor videoyu sayma hiç. Ortada değil yani. Dört. Ay, çok uzun zamandır kullanılmıyor. Ondan sonra... Dört ya. on mu? Anfi. Anfi Am yatağı. Anfi'nin kumandası var mı? Hı hı. Beş... Bir de ana kumanda var işte. İşte televiz ana kumanda dediğin? Ana büyük işte Universal Remote dediğin. Ha onu televizyon diye onu hiç saymıyorum ben şey olarak. Ya ortadık yani bu Universal'la beraber ortadan kalkan kumandaları söylüyorum. Benim onu Hı. bir de oturup şey yapmam lazım. Bir de çok düştü onun galiba biraz kafası şey oldu. Karıştı mı? Karıştı. Bir de yeni gelen e, özel bir kanalımızın. Özel bir dijital platformumuzun aletinin e, her düğmesi kullanıldığı için evdeki evet universal'ı ona göre uyarlamak zor olacak diye He. şey yaptım, hiç şey yapmadım. Yani Hı. kurcalamadım onu. birinde saat ötüyor. Bomba öpüyor. mı var stüdyomuzda? Bilmiyorum ya bir... Eğer öyleyse, biz <gülüyor> saatler değil, o dit dit sesi saat sesine benziyor. İşte bomba gider. tipi gibi bir şey gibi geldi. Bomba tipi bir şey. Ama ne olacak, olacak en, en nihayetinde patlar. Anlarız eğer bomba ise anlarız. Biraz Olabilecek sonra. en kötü şey patlaması. Hımm. Şimdi vallahi öyle demiş bu genel müdürdü bu özel firmanın genel müdürü. 3 4 cihazı kumandası birleştiriyorsunuz büyük rahatlık vallahi demiş. Evet çok büyük rahatlık. Gerçekten çok büyük rahatlık. Dünyayı zaten onu böyle bir ayarlarken falan mesela ee, şeydi o zamanlar ilk bizdeki eski düzenlemede ee, uydunun sesi yoktu. O yüzden uydu kumandas yani ha. uydu için hazırladığımızda orada yandan televizyon sesi değiştiriliyordu falan gibi böyle numaralarımız vardı. Ve insan kendini hem çok zeki hem de her şeyi kontrol altında alabilecek kadar güçlü hissediyor. Ah o günler geride kaldı İge'cim kusura bakma artık ne eski gücündesin ne eski kudretindesin acınacak <gülüyor> haldesin. O hale geldi bir poğaça yüzünden. Bir poğaça bir ponçik. İnsanın ne hale getiriyorsun? Nedir bu aletin adı? Buna bir güzel isim koyduktan sonra bunun satış şansı yok. Şimdi Türkiye'de ve dünyada bir ilk zaten bu. Ben söyleyeyim mi ismini? İlk ve şu anda adı konulmamış. Tekel. Tekel mi? Hı -hı. Tekel. One hand. Her şeyi tekel buluşturuyor. Bakayım. Oktay uyumadıysa söyleyip canı Oluyor oluyor. de şey var şey yazılıyor. Şey. Bir, birleşik ondan, mi yazılacak? ondan. ondan. Birleşik mi yazılacak? Evet. Markayı düşün yani böyle... Mesela kumandanın daha doğrusu telefonun üstünde böyle ayrı mı tek el diyemi yazılacak yani, yoksa tek, tek şey el yok. diyemi yazılacak. Aynı zamanda da çakmak olacak. Tek, onu onu şey yapacağız onu her şey zaman. Ve bunlar da çok önemli icatlar ya. Olur, yani olur. Evde en çok aranan şey çakmak değil mi? Çakmak kimdi? Çakmak yani kimde? iki kişiysen tabii böyle bir şey olur. Tek onu şey yaparsınız. Esas, çakmak kimde diyorsa evdeki en büyük sıkıntı bu değildir. Ee, çakmak kimdeyse onu şey yaparsınız. Sıra kimde oyunu şeklinde yaparsınız. Çakmak kimde? Ne çakmak kimdeyse o oradaki bölmeye geçer. Bölmeye geçer. Merhaba ben Ege. Çakmak bende. Niye kapatasınız? Niye biz ben iki gündür şey... sıra kimde anlıyoruz ya düzenli aralıklarla. Bugün de sıra kimde? Dün dün Sıra kimde? Dın dın dın. Sıra kimde bizim çağırıyor oktay nedir? Yani içimizden sıra yani. Sırası sırasımı geldi acaba? Çünkü havası sistemimiz var. <gülüyor> Tahtada. <Ve> sıralı, <gülüyor> sıralı sistemimiz var. <gülüyor> ve ruhsata işli. <gülüyor> Sürekim Sıra de. Sıralı sistemle LPG aynı şey Bana birisi hemen açıklasın. LPG'nin bir çeşit işte sıralı sistem. Sıralı sistem. Hangisi daha hava? yani? Sıralı sistem. Sıralı sistem, sıralı sistem en, en son sistem sıralı sistem. En çok her yerde, gördüğün, her yerde gördüğün en çok yazan şey daha havalıdır işte bilki. Sı sıralı sistem. Sıralı sistem. sistem. Ruhsata işli de sıralı sistem. Hı hı. Aynen öyle. Aynen Çok öyle. Şarkı. Aynen öyle. Aynen öyle. Evet, aynen öyle diye diye kendimizi İngiltere'de bulduk. İngiltere'nin Newcastle'da One Best Way adlı bir şey, Vesfalya. Neresiydi? Kuzey Vesfalya mıydı? Oktay neresiydi? Almanya'da mu? Kuzey Ren Vesfalya eyaleti. Başsavcısı. Başsavcısı. E, Nil Kesilvan Bes ve adlı işte bir şirketin personeli performanslarını yükseltmek için cuma günleri Friday ilan etmişler. Free, mi? Free day mı? Friday. Friday ne yapıyorsun biliyor musun? Cuma günleri çırl çıplak ama tamamen böyle. Tamamen çırl çıplak bir şekilde gidiyorsunuz iş yerinize. Şu koltuklar diri olmasa ben raporum. E, Şimdi Atay, ben senin Sizden... peçete falan çırl çıplak soyunuyor musun? Şu anda stüdyoda kameralar da var. Lütfen bir çıllı çıplak soymanı istiyorum. Bir kere klima bu sabah böyle garip çalışmıyor olsaydı çok rahat soynuyordum. <gülüyor> <gülüyor> bir daha düşün derim ben. Yani çok rahat soynuyor, hiç problem ama deri koltuk. Şopur şopur yapışıyor. Oturma canım, ayakta Hı. durayım. Evet. E yorucu. Hem donsuz hem ayakta. Ay sen şey yaparsın. Donsuz ve ayakta. Ne e, güzel bir eser adı bu. Havlu sereriz oraya. Havlu serin oturayım donsuz. Tamam. Bana ne? bir havlu getir. Ömrümün sonuna kadar donsuz geleyim. <gülüyor> Sen de ne enteresan enteresan bir poğaça istiyorsun, bir havlu istiyorsun. Ne istediğin belli değil ya. Benim esas derdim galiba donsuz olmak. Sen poğaçayı almaya gittiğinde ben soyunsam, Fire o sırada havlu getirse. Bir ne güzel olur. donsuz donsuz oturup bir taraftan poğaç yesem, ne güzel olur. Ben bir poğaça almaya gitsem, göğğümde elimizde ben, ben, ben biraz geç gelsem yalnız. Ya fire havluyu bak, getirmiş. Hadi otur, hadi otur diye. Bir şey söyleyeyim. İnsanoğlu donu böyle bir yani erkekler için en azından don rahatlatıcı bir şey. Ben evde bazen şimdi evde don yalnız rahatlatın. yaşayan bir adam olarak evet. bazen donsuz dolaşıyorsundur. Ya yani banyo gireceksin, bir şey olacak. Son dakikada bir şey aklına geliyor, gidiyorsun. Hiç Kesin. donsuz dolaşmaz mısın? Yıllar var donsuz dolaşmadım. Ben donsuz dolaşıyorum bazen ve hiç rahat bir şey değil. Şimdi o yani de... mesela donla dolaşmak çok daha rahat. Allah Allah. Allah Allah. Hani bir sürü adamlar var şeyci, nü nüst mü diyorum. Ben diste, onlar hani başka dertleri var. Dertleri rahatlık Dert. değil. Ney onların dertleri? Doğallık olabilir. Olduğun gibi görünme bir meydan okuma falan olabilir ama şey değil, rahatlık değil. Hiç rahat sen. Doğru doğru. Doğrusuz dolaşmak, donla dolaşmaktan sadece donama. Sadece sadece don donla tabii. dolaşmaktan çok daha rahatsız başın, bir hareket Doğru. Toparlayıcı, rahatlatıcı bir şey. Tabii canım mesela donsuz pantolon giy, bir de donlu pantolon giy. Hangisi daha iyi? Donlu, donlu mu, donsuz mu? Kendinden donlu pantolon mu dediğin şey? Kend, i̇ç donlu, iç donlu. Hayır, kendinden donlu değil. Bir ne donsuz ne giy. Ha, Şimdi do, mesela pantolon. içinde don var mı Oktay? Benim özel şey özel evi, Evet, merak ediyorum. Bir dakika, hatırlamıyorum. Çünkü cuma günleri bazen prensip olarak donsuz giy. Ay yok, giymişim bugün. Giymişim. Onu bir onu çıkarırız. <gülüyor> Pantolonunu çıkarmadan onu mı? Onu çıkar, Hayır pantolonunu çıkar. Onu... Senin amacın üzüm yemek mi yoksa... <gülüyor> yoksa mı? Ba Bağcıyla beraber benim... Ben Bağc <gülüyor> Bağcıyı kemerle dönmek istiyorum. Ee, şimdi bu durumda ikisinden de şöyle bir sonuç alacağız. Bağcının alacak. bana baba demesini <gülüyor> istiyor. Baba dema. <gülüyor> evet. Neyse e, işte... O ne sordun şimdi donsuz çünkü, musun dondur musun diye? Bunu daha önce küçükken böyle şeyde ne derler ona... E, filmlerde göre göre göre göre birinde denemiştim genç yaşlarımdan birinde aman ne saçma sapan bir şeymiş. Pantolon Deme, donsuz abi. giyiyorsun. Ya anlamadım. Pantolon anlamadım. donsuz giymek. Pantolonu donsuz Bir giymiyorum. kot reklamının havasına galiba onun havasıydı. Onun havasına girip onu demiştim. Çok mağdur olmuş. O da çok rahatsız. İşe rahatsız. Acaba erkekler mi rahatsız oluyor donsuz pantolon giymekten yoksa kadınlar mesela kadınların daha mı rahat rahatsız. oluyor acaba kadınlar? Bilmiyorum. Kadınların rahatsız Gerçi kadınların donu da rahatsız. O j string denen şey bir insana yapılmış en büyük eziyetlerden biri. Hem yakışmayan Hı. insanda görmek eziyet. Giymek de eziyettir. Giymek de. ayrı bir meziyet. Cistlik olmadığını mesela. düşün ya. Normalde olduğunu düşün. Acaba mesela bir donsuz pantolon, normal bir don... pantolon. Donsuz giyildiği zaman evet. erkekler ve kadınlarda rahatlık derecesi değişir. Onu soruyorum. Mesela kadınlar daha rahat eder gibi geliyor his, değil mi? hissediyorum ama yani bir şey de bilmiyorum bu konuda. Yani Her kadınlar bir... biraz şey kendileri rahatsızlığa alışkın oldukları için o rahat gelebilir Niye? yani. Doğru maalesef kadın e işte giyme ki... rahatsızlık üstünde rahatsız. bir anlayış. Topuklu giy, rahatsız, ayaklarını acır. Cistring stringi acır. Yani Ama... acır herhalde ne bileyim. Sallanan organdan yola çıkarsak i̇şte... mesela çok kadını evet. süt yenili rahatlatıcı bir şey olarak gördüğünü biliyorum. Hani süt yenilikleri ha. zaman daha rahat daha her şey kontrol altında hissediyorlar şeyden evet. bağımsız. Mesela hani erkek çıplak dolaşacakken donlu olması daha rahat ettiriyorsa onu, He. kadın da çıplak dolaşacakken en azından bir sütyen takayım daha rahat ederim der. Der. Der. O Bakın. zaman? E, tamam o zaman o zaman yine aynı şey mi? oluyor işte. Yine o zaman rahat bir şey donsuz donsuz pantolon demek. De de donsuz giyilen pantolonun kumaşı da önemli. Donsuz kot. İşte kot, işte, kot kumaşı. Güzel, keten bir pantolonla efil efil de dolaşabilir insan. Keten değil de böyle, doğru keten olabilir. Böyle dalamayacak bir şey. Dalamayacak. Öyle. Dalaman. <gülüyor> <gülüyor> ama erkek keten pantolon giyse de rahat edemez. Donsuz. Ben ederim. Ya o edilir. Edemeyen. O Bak ben de çok ben güzel. Ederim. Eşofman giyilir mesela. Mecbur. Eşofman. En rahat şey. Eşofman giyilir. Çok Bakınız. rahat. Demek ki kumaş sert olmayacak. Dalamayacak. Tamam, kadife mesela? Olmaz. Kadife iç, bir de kesimde, şimdi Tanim. o pantolonun ağa kısmında bir özensizlik oluyor ya. He. Böyle bir artmış kumaşlar falan, üst üste kaba kaba dikişler falan. He. Onlar tabii şey rahatsız var, edici rahatsız. işte onlar. <gülüyor> fermuarsız pantolon diye bir şey var mı? Ya da düğmesiz? Var, düğmeli pantolon. Düğmeli, Hayır, evet. Düğmesiz ve fermuarsız. Eşofman. Var, var. A, pantolon işte. E, var, işte yok, şey? var işte, düğmesiz, fermuarsız. Eşofman. Keten pantolon böyle bağcıklı oluyor giyiyorsun. Sana bir avuç keten tohumu vereceğim Fire'a. Düzmeli pantolon diyorsun sen. Büzmeli büzmeli. Ha büzmeli bol bol pantolon. Giyiyorsun, beğelde büzüyorsun. Ha o, o pantolon değil mi o? Evet var benim Onun aynısının paçalarını da büzüyorsun. Böylece kaba dünü yapınca paçalarından akmıyor. Benim onu, bir yaştan sonra hepimiz giyeceğiz onu. İşte o, o da giy Fahir, onu sen öyle donsuz giysene senin öyle bir pantolonun var. Ben bir Yeri bir de çok çoğunluğun. güzel, böyle yumuşak yumuşak. Yeri çok güzel. Yok. Almalısın. Tiftmez de. Yani tartışa tartışa programımızın burada sonuna geldik. Donlu muydu, donsuz muydu derken e, önemli olanın kumaşın niteliği ve kesimi olduğuna karar verildi diyor. Ben bu şeyi yazıyorum son. Herhalde itiraz olan yoktur. Hepinizin imzasına sunacağım çünkü onu, onu iyi yaz sonra tartışma çıkmasın. Sevgili dinleyiciler reklamlarla devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, ay, ay, dın, dın, dın. Günay, ay. ay Vron. Vron. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler günün gözetelerine bakıyoruz. Cuma sabahında. Hoş geldiniz efendim. Bir kez daha stüdyomuza. Ya şimdi çocuklu <gülüyor> ailelerden telefon aldık. Evet eleştirilmiş değil mi? Çocuklar, gençler lütfen donunuzu çıkarmayın. Don... Yarınlara yapılan yürüyüşlerde donunuz ayağınızda yarınlarda. olsun. Donsuz yarınlar değil sonsuz yarınlar. Ayakta alkışlanma efekti veriyor Fahir. Anne için en güzel şey. Açıklayamıyoruz diyor ebeveynler. Sizin bu konuştuğunuz don şeyini Fahir. Açıklayamıyoruz. Açıklanamayan objeler. Ama ben ne yapayım? Herkes soyunan soyunana ya. Ben ne yapayım? Yeni Zelanda hava yollarında bu şeyi anlatan hostesler var ya uçuştan önce. Böyle böyle takacak. Kalkışların memeler burada diye mi anlatıyor? Kab kabin ekibi daha doğrusu. Uçuş güvenliği ilkelerine çıplak ve vücudun tamamen boyanmış olarak anlatıyormuş daha çok ilgi çekebilmek için çünkü kimse yani, çıkışa bakmaz yarım şeyle dinliyorlarmış ondan önce şimdi püür dikkat bütün uçak sırf onu dinleyebilmek için bilet alıp sonra inen yolcular varmış ya uçak tamam tamam biz bitti tamam iniyoruz biz burası. Hasan'm kalkmadan önce biz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapma öyle evet. bir şey. En ilgi çekici uçuş güvenliği diye böyle bir şey var. Ne ilgi çekicisi? <gülüyor> Oraları mı buraları mı gösteriyorum? İlgi üstünde topluyorum. Böyle bir şey var mı ya? Bu en son Çıkış yolu değil midir ya? İlgili mi? nasıl toplayabiliriz? Donsuz kalarak. E, Petacılar falan hep bunu yapıyor ya. Niye öyle diyorsun? E, Petacıların hangi eylemi senin aklında kaldı? Bir takım donsuz insanlar gördük. Ama ya. bazen işlerine şey... Orada donsuz. Buraya donsuz yatalım arkadaşlar. Millet bayılıyor petacıları. Kimsenin sesini çıkardığını gördün mü? Mesela <gülüyor> şey öyle değil. Ee, Greenpeace. Orada işte tankere atlıyor, teknelerle çevresinde dolanıyorlar falan. Ateş açtılar Greenpeace'e. Bugüne kadar Petacılar'a hiç ters bir şey yapamam. Aman Petacılar <gülüyor> eylem yapsın diye giymeyecek adam bile kürk giyiyor. Belki Petacılar donsuz gelip çevreye yatardı. Ama şey, şimdi bu adamlar normalde donsuz eylem yapıyorlar ya. Pek randımanı alamadıkları için sonra tutuyorlar. Mesela ünlü birini buluyorlar. <gülüyor> Daha böyle mesela. Mesela sen kimi seversin mesela. Mesela en sevdiğim. Sevense sesi ne? E, mesela o piyano'daki adam. <gülüyor> ha mesela o piyano'daki adamı <gülüyor> donsuz getiriyorlar. Edrin Brody mi? Edrin Brody. Ona ha. bayılıyorum. Mesela Edrin Brody. <gülüyor> ben de donsuz. o Ben de o piyano'daki kadın. O kimdi? O var ya. Emma Watson. Ha <gülüyor> Emma Watson. Emma Watson. Emma Watson getiriyorlar. Donsuz getiriyorlar mesela. Daha güzel oluyor. Yani gerçekten. E, Tabi o o yüzden insanlar pet'a için hayvanları Gerekirse. tekmeleyen adam var ya belki pet'a gelir önünde donsuz protesto yapar diyerek. Ama yani bayağı da randıman alıyor. E i̇şte ünlü diye şirketin CEO'sunu soymuşlar. Yeni bu hava şirketini. Yeni Zelanda'nın özel bir hava yolu. CEO'su soyulmuş. Onun da bütün uçaklara videoları gönderilmiş. O da kasetler soyunuyor yani. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Maçası yememiş mi? Hayır her yerde Her, her anda olamam abi. Daha doğru bak. Adam, adam. CEO gün içinde birkaç defa donumu giymem gerekiyor demiş adam. Adam CEO ya çağrı cihazına gelen CEO. şeyleri düşüremiyorum ben. O kadar meşgul adamdır yani. Tabii canım. Yeni Zelanda'nın özel bir hava yollarında CEO'yum. Diyoruz evet. Bu sessizlik herhalde sana en güzel cevap oldu. Buyurun. Al işte. Amerikalı 50 yaşındaki kadın yakalandı. yakalandı. Kadın da olsa değilmiş. Kadın adam. Yani adam. Evet. kit salı gecesi North Carolina'daki bilmem nereden Los Angeles'a gitmek üzere havalanında uçağın uçakta havadayken soyunmuş <gülüyor> yemin ediyorum ya ne oldu Hep ya ne manyak Ya manyak güne geldik ya ya manyak günde isicak insanlar ha. ne müşteri artsın diye don. Fabrikat Cuma günü mu? hayır canım çalışanlar Cuma günü ser ne serbest gün ya, ya serbest Bence... kıyafet günü ya bizim Orhan giyiyor mesela gömlekle geliyor <gülüyor> tişörtle geliyor pekini <gülüyor> böyle donsuz şoka girecek ya ama. ben de istemem öyle ya elinde poğaçalarla donsuz bir adam gelsin radyo şöyle söyleyeyim mesela e, pastanede tezgah arkasında sakallı koyan adam donsuz olmasın arada tezgah varsa hiç rahatsızlık duymam ama eğer şey mesela... giymesi kaydıyla eldivenleri giymesi Tabii kaydıyla belirli olano ama sen mesela bir kafede oturdun. Garson gelse oturmuşsun yani. Ondan sonra buyurun siparişinizi alalım diye seni dürterse orada rahatsızlık olur. O zaten ben e önce şey önce şunu şöyle alalım. Sonra siparişimizi alalım. E pastanede Neredesin? de aynı tehlike var. Tezgah pardon, tezgah nerede? olsun işte. Te Tezgahlarda pastanede şeyin önünde adamın Şunlardan mı istiyorsunuz? Ama Şunlardan mı diye böyle böyle gösterirse? Ha, doğru. Aynı şey var. O zaman arka tarafta dursa... Ama yok Üst tarafta dursa tezgah... Gıda sektöründe olmaması lazım. Olmaması yani. lazım. Gıda sektörü... I. Niye dönerde olur mesela? Olmaz. Olur ya. Ateşte o dönerci olmaz. için korkunç bir şey. Ateşe kimse yaklaşamaz zaten. Doğru aslında. Zaten Orası bütün şeylerde... E, mikroplar da ölüyor. Hiç hijyenik bir durum yani sonuçta. En güzel evet. Çıplak dönerci ustaları. Hayal ediyorum. <gülüyor> Dur bakayım ben biraz hayal edeyim Vay be ne güzel olurdu evet, Dünyanın yani. herhalde en korkunç görüntüsüdür Elinde kılıç olan çıplak bir adam Ben daha korkunç bir şey Düşünemeyim yani Ayağında terlik olan çıplak adam görmüştük Onun bir adım sonrası Adam dese ki soğan koy mu koy onu koy koy ondan da koy. Bunu koy koy koy koy. Hayır, öyle, soğan ister misin? Şiş, soğan Siz is nasıl isterseniz. <gülüyor> böyle sorsa iyi. <gülüyor> ne? Her şey olsun mu diyor? Çıplak adam her şey olsun mu değil de ne koyacağı belli değil. Sadece soğan olsun falan. <gülüyor> her şey derken dersen... değilken... <gülüyor> olmaz. Ben Tam zaten doğum ben yemeyeceğim. Sırf dönerde yenilecek şeyler olsun. Bunu da seveceksin. Ama işte. hijyenin sağlanması lazım. Mesela el nasıl böyle yemek sektöründe eldiven takılıyor. O tip mesela eldeki işte ufak tefek kıllar Düşmesin yemeğin içine diye. işte Eldeki ufak tefek kıl Sen hiç dönerci ustası görmemişsin galiba. Sen böyle böyle kıllar var adamın e parmağında. Ne vücudun birçok elindeki kıla göre ufak tefek kıl sayılır eldeki O kıl. normal bir şeydi yani normal insan. Hayır onun elinde, elindeki... elinde döner bıçağı olan adam hakkında konuşuyorsun. Biraz düşün önce sonra konuş. Önce düşün. Meşalelerle mi gelecekler? Şey, el Bıçaklar yani... yani. Meşalelerle gelirlerse hiç sorun yok. Çünkü niye takılır o zaman o eldiven? Kıldan niye o kadar rahatsız ya? Ben mesela rahatsız oluyorum. Kaç defa yemeğimden kıl çıktı aldım koydum kenara yemeğe devam ettim yani. İşte o şeyde rahatsızlık yaratıyor. Kıl dediğin saç mı kıl mı? Küçük kıl. Hayır. Saç olsun kıl olsun ne fark eder? Abi tüy ile kıl arasında ince bir çizgi vardır. Tüy çıksın lafım çıkmaz gıkım çıkmaz. Ama kıla karşı Kıl da... kalın olur susamam özür dilerim. Fark etmez canım ne olacak kıl nerede oralarından buralarından getirip koyacak değil yemeğine düşmüştür canım insanlık haliyle. Yani sen bu adamın görünmeyen bir takım etkilerine e, eyvallah diyorsa kıl görününce mi? O adamın elini bir görmüyorsun bilmem Belki derileri dökülüyor yemeğin içine. Ay içim blandı. Abi sabahtan beri ne biçim bir şey bahsediyoruz e, ne yapayım? ya. Allah Allah kıl ay yemekten kıl çıktı. E, ne çıkacaktı? Çok özür, <gülüyor> özür dilerim. Ne çıksaydı? O yani? ya da... adamın kendisi mi? Hoppa diye. <gülüyor> Pastadan mı çıksaydı donsuz bir şekilde? Dönerci ustası. Ne alakası var? <gülüyor> <gülüyor> bıçak, döner bıçağıyla pasta'ya girmiş. Tamam, o zaman sen bundan sonraki döner sonra alışında ricacı kılı istiyorum. Ricacı şeyde yalnız <gülüyor> kıl koyabilirsiniz. iki tane kıl istiyorum. Şöyle şöyle iki parça lütfen. Yalnız tüy olmasın kıl olsun be. Kıl evlerde. olsun ricam. Valla ge, yarın öbür Yeni bir, bir şarkı çıkmış kıl oldum abi. <gülüyor> Yalnızmayın. Cuma günü bu şey çok mantıklıymış ya yaptıkları şey. Ne? Bu işte dedin ya indirim şirketi. Şirket evet. Ne şirketi bunlar? Çok ya güzel haber ilk, oldu işte Arif'ler. Geldiklerinde biraz yadırgamışlar. Bir adam bir cumayı kaçırmış. Ne olduysa ondan sonra bir gelmiş Oo, herkes bak, bu herkes baba. Ne diyor lan falan diye. Gel gel demişler. Ona ne geleceğim manyak. Şş, gel bak ne güzel çalışıyor Ne iş yapıyorlar onu söyle. Ne iş yapıyorlar? Ofis oğlum mu? Ofis ne iş yapıyor? Office oğlum, office, ne iş ha, ofiste. Deri koltukları oturuyorlar ofiste onlar. Ofiste de ne? Ofis ne iş yapıyor yani? Ne ofisi mi diyorsun? Ofisi, ha ne ofisi? Ofisi söyleyeyim sana. Tasarım, pazarlama. Tamam işte. Ee, akar oraya müşteri. Ben sana söyleyeyim. Akar bir, Akar. Ne valla çıplak ofis deneyimi. Ee, yakında a bir televizyon kanalında da gösterilecekmiş. Aman onun için yapmışlar. Ama şöyle bir ofiste çalışanlara bakıyorum. 1 2 3 4. Bir tane kızcağız var kendine pek güvenemiyor. O bir paravanın arkasına geçmiş. Bir tane bir sarı var sarı. Var ya sakallı bebe. elmaları önüne koymuş. O şey değil. Ay ofisin bir genç yetenekli oğlanı var. Aman o hiç işe yaramaz. Bir tane kızcağız var hafif dişli. O a. -a. Evet, ofis evet, dişli ben gördüm televizyonda. Dişli bir şey ince belli. Koca dişli bir kız. Ya saçma sapan bir şey ya böyle olur mu lütfen. E adam uçağa binmiş soyunmuş. Adam uçağa binmiş. Sevgili dinleyiciler haberden habere geçelim istiyorum ama <gülüyor> hep bir donsuz haberi var başka bir şey yok. Evet. Uçakta stiletimizi yapan adam yakalanmış. Uçağın rotasının değişmesine yol açmış. Niye? Ee, uçağın planlanan... Pilot adam... görünce çünkü Can habiyle hemen şeyi kırmış. Niye abicim niye uçak başka bir yere inmiş ya? Uçağın planlanandan başka biriyle iniş yapmasından sonra uçaktan indirilen strip çizici hakkında psikolojik durumuyla ilgili olarak inceleme yapılmış. O da nasıl bir sinirleri ya bir insan bu kadar sinirleri niye üstünü başını çıkartır? Sinirlenmemiş ki adam hiçbir şey hatırlamıyorum ben ya demiş. Ya bir de bir insan soyunurken fark edilmez mi? Hadi ayakkabıları çıkardı yanındaki deyilecek. De diyecek dur der ya. Tamam yol uzun geldi ayakları şişti herhalde falan diye çorapları çıkardım tamam. Ondan sonra gömleği açtı çıkardı. Abine, daha don çıkmadan önce birinin hostes alın. Beyefendi coştu diye e uyarması ne gerekiyor. Hostes ne yapacak abi? Böyle bir eğitim yok ki. Hosteslere ve uçuş kabin ekibine şey mi de... Eğer biri çık anlamsız yere soyunursa... Ya biriyle sevişecektir... Ya da şey duruma göre bakın değerlendirin mi? Beyefendi öyle ne yapıyorsunuz abi. der canım? Ya bizde öyle bir şey... Bir <gülüyor> söz üstadımızı daha kaybettik. <gülüyor> bizde öyle bir şey olsa... Adamı döverler yani Hem de çıkardıkları kıyafeti ıslatırlar O ıslak pantolonla döverler ben tabii, tabii Döverler Döverler. güzel dayak yer yani Bence ilk başta bir alkışlanır O adam bir dansını okay. eder ondan Nasıl sonra... bir Avrupa iyisin sen Ben sana şöyle bir iddia edeyim. Eğer sen bunu yap bir uçak yolculuğuna Bütün uçak masraflarını ben karşılıyorum Tamam mı abicim Gireceksin soyunmaya başlayacaksın Ben sana söyleyeyim Gömleği çıkarırsın Ayakkabıları çıkarırsın Pantolonda daya yemeye başlarsın Ya ben orası da bilmiyorum ama benim bindiğim uçakta Böyle bir şey olsa ben hakikaten alkışlarım Bravo diye uçağa uçak inmeden Ben önce bir Kim? bakarım Alkışlanacak uçak... bir durum var mı diye Yani öyle bir hakikaten bir şey görürsek alkışlarsın Alkış mi? o kadar ucuz bir şey değil Oktay ya Abi uçak... uçak inerken alkışlıyor herkes Her donsuzu alkışlayacaksak işimiz iş Ve hak edeni alkışlamaktan Tabii Yoksa ki gelen Uçak indiği zaman nerede alkışlanıyor Oktay Uçakta, uçağın içinde. Ne zaman oluyor böyle şeyler? O kalmadı Kanka. artık öyle bir şey. Nasıl ya? O adetler ya. kalktı maalesef. En Aynı son Kıbrıs'tan sırf. gelirken az abi? Alkışlanmadı. Nasıl camdan bakmıyorsa insanlar o güzelim fırsatı kaçırıyorlarsa pilot alkışlama fırsatını da değerlendirmiyorlar. Hosteslerin güzel şovunu seyrediyorlar. Ben her seferinde seyrediyorum ya. O... Ve her seferinde yeni bir şey öğreniyorum ben aslında. Ben hiç yeni bir şey öğrenmedim de. Hatta o uçak düşmeye başlarsa o bilgilerin ne kadarı kalıcıdır onu da merak ediyorum ya ya otelde bunlar nereden sarkacaktı falan diye şey yaparız pek şey de. biliyorum ben o dediği anda yapılması gerekeni yapıyorum mesela altınızdadır deyince bir altı yokluyorum altını bir yokluyorsun Hı, orada şey e, gördüğün zaman rahatlıyorsun sana bir, bir soru o zaman bir anne çocuğuyla beraber biniyor evet acil durum şeyleri indi oksijen şeyleri cingoları annenin ne yapması lazım ya önce kendinize takın diyor ama hiç alakası yok. Orada bir nefesini alırsın, çocuğu takarsın önce. Çocuğa orada mor olmuş. Morarmış. Ay kulağıma geldi şey yani. Öyle diyor zaten ilk başta şey kendiniz nefes alın sonra çocuğa takın demiyor mu? Ha önce kendinize takın ikincisini mi çocuğa takın? çocuğa takın diyor. doğru sonu hmm. çocuğa takın. Bunu yapan Bunu ana ana alamaz. Ebeveyn yani. değil ebeveyn değil. Yani ana da olur baba da olur. ama böyle bir şey yok ya. Önce çocuğu için var o adam ya. Çocuğuna daha iyi yardım edermiş onun tay. Ay can maskeyi taksın. Sonra çocuğa tak. Unutmuşum. Mod mor olmuş. Ya yani insanın valla tüyleri diken diken oluyor ve ben buna... Sivil havacılık bu değil. Yani. Pes diyorum ben de ya. Pes. Başka bir söyleyecek şey işte yok. Pes doğrusu Pest dedi. Pes diyorum buna. Buna Pes diyorum ben. Amanın. Fahir ne oldu? Efendim? Sana bir teklif gelse. Nerede? Mesela ki Fire Bey var ya. mısın deseler. 5 yıl için size 50 milyon dolar teklif ediyoruz deseler. Efendim derim. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Mevla'da bir yanlışlık olmasın. Evet Bakın. buyurun derim. Ne dersin? neydi Allah derim. Ne diyeyim? <gülüyor> ne Vay be derim. Ne iş yapacağım demez misin ya? Hemen kabul mü edersin? 50 milyon dolar'a kabul etmeyeceğim iş var mı? Okta öyle bir şey olabilir mi arkadaş ya? Ben biraz düşürebilir miyim? Vayır. <gülüyor> <gülüyor> 5 yıl ya. 5 yıl. Evet. Beş yıl dilek hiçbir şey ya. Beş yıl öncesini hatırla. Hop zaman su gibi geçer. Ondan sonra o 50 milyon dolar bir yenik ki hemide nasıl? Ben düşürüyorum çıtayı 50 yetele YETL <gülüyor> ne? EYTL. Leymi günlük. Günlük ömür 50 lira ama hayatının sonuna kadar. Tamam. Tamam neymiş o iş? Basketbolcu. <gülüyor> <gülüyor> İdayette 5 yıl için 50 milyon dolar teklif etmişler, reddetmiş. Red Aa, ben de reddederim. Ne? Sabah akşam basket. İnsan içi kıyılır. Ne o öyle ya? Tamam, bazen zevkli de. <gülüyor> ne ne yapıyorlar? Ge şey mi oynuyorlar? Hidayet 3 aylık oldu. Hop böyle şey mi ara ara? Doğurtmaca mı? Doğurtmaca mıydı o oyun? Doğurtmaca. Ben, Biz İzmir'de ampul diye oynuyorduk. <gülüyor> ampul, <gülüyor> ampul başka bir şey oğlum. Ampulün ampul çevresinde diziliniyor. Ampul gibi. çok dar bir şey. Ampul tek potada çıkıp girmeye denir. Çıkıp girmezsen ampul olursun. E Zahit üçlük attı ama. Böyle geçer mi 5 yıl ya? Çeklik kısırdan kalaş devam. Ya bu işte ha. şey hep Amerika'da NBA maçlarını falan şey yaptı ya skor skor verdi ya TRT'deki yayınımızda. Hep gecenin köründe oluyor zannediyor. Halbuki orada makul saatte oluyor ki Amerika'da öyle gece gündüz oynamıyorlar yani. Öyle bir arada bir final falan olunca böyle bir seri oluyor. Çok oynuyorlar ya o kadar değil yani. Buralarım yani tutulur diye mi takım korkuyorsun? takım kaç maç yaptı işte gözümüzü. Yedi maça kadar çıkıyor maç sayısı. Burada derbi dediğin öyle şey mi? İki defa oynuyorsun işte. Burada oynamak istiyorsun e, yani. Futbol, sen yani. burada mı o karar 50 milyon ver oradan Oktay ya, ver kasadan Basketbolda hata çok net görünür. Futbolda bana 50 milyon versinler. Ya ben şu 50 sene boyunca hiç ortada görünmem. 50 milyon dolar değil mi? Ha, 50 milyon dolar diyorsun. İşte yani 50 hiç lira diyorsun. sahada ara ara böyle koşmalar falan filan yaparak belki paramın hakkını vermem ama kimse de şey demez. Bu adam da haybeden aldı bu parayı demez yani. Hidol'un günlüğü kaç liraya geliyormuş? 50 lira <gülüyor> 41.700 lira. Çok. Bunu reddetmiş. Reddetmiş. Hı -hı. Daha ne kadar istiyormuş? Daha işte bilmiyorum. Son 5 sene En fazla 5 sene daha. Abiciğim ne falan. güzel bir şey ya. Bir güne başlıyorsun. Bugün de 41.700 41, ben 42 diyeceğim. Kusura bakma. Bugün de 42.000'i cebe indirdim. Aman. Ne edin? Kola. Kutu kola aldım iki tane. Onu aldım. Bir hamburger yedim. Yani bir şey şey şey aldım. Neydi zaten 42. Hayatın anlamı kaçtı? 42. 1000 <gülüyor> evet. dolar. Bin. Çok çok belli etti cevabı. Ben bir cevabım. kez daha söylüyorum. Yani 42.000 değil hayatın anlamı. Bana 3000 4000 de olabilir yani. O zaman golf golf oynayacaksın golf o zaman Golf oynarım. Seninle. Golf oynarım. Bak Tiger Woods 127 milyon dolar kazanmış geçen sene. Saklanırım bir köşede ağaçların altında. Kestiririm güzel güzel. Arada iki tane tak tak topa vurdum. Ne oldu sana? Tiger Woods. Ha. Sen bana şey... Neyse Doğru, söyle, söyle söyle söyle söyle. Sen bana şey söyle, branş söyle. Ben sana kaç, ne kadar milyon dolar kazanabileceğini söyleyeyim. Ben sana branş söyleyeyim Oktavim. İstediğim gibi. bak seçenek vereyim. Golf, futbol mu? Formula 1 pilotu mu? Basketbol mu, boks mu? Futbol mu, basketbol mu, tenis mi, beyzbol mu? Bana iki puaça kapsana sen. Allah, şurada iki puaça alamıyoruz. Adamın söylediği şeyle rakamlara bak. Günaydın. Günay ay aydın dın dın Günay ay ay aydın Modern komşular, yetişen dostlar Modern sabahlar devam ediyor Buyursun efendim Kemal Sunal'ı bir anmak lazım herhalde Kemal Sunal'ın evet gerçekten de Türk sinemasının en büyük kaybı 9. yılı Tülpü'den al... da en büyük kaybı Aramızdan ayrılışını Bugün saat 11'de de Zincirli Kuyu mezarlığında Kalp başında sevenleri tarafından anılacakmış Kemal Sunal bu vesileyle bir kere daha analım diyoruz. Aslında yani Charlie Chaplin'in şey yapıyorlar ya dünyanın dört yanından Charlie Chaplin benzerleri falan böyle yarışıyorlar. Böyle. Evet ya yani öyle şey değişik şekillerde de yaşatıyorlar. Biz Kemal Sunal'ın taklidini bu kadar çok yapan adam varken böyle bir organizasyon yapıyoruz. Oğluna düşer aslında bize de düşmez yani. O da artık piyasada. Sözü geçen adamlardan biri oldu Yani öyle bir Kemal Sula festivali de herkesin Can gönlünden katılacak Hiç ortada gerek yokken Ortada da Kemal Sula taklidi yapan adamlar varken Festivalde koşa koşa yapar bir Çok bir. iyi fikir bence. Ben bile katılırım yani evet. <gülüyor> evet, evet Yalnız şey vardı bak öyle başarılı bir çocuk vardı Bu neydi şey e, Emret Komutanım diye bir dizi vardı ya Orada hmm. genç yeteneklerden bir çocuk ha, evet. Aynen Baya başarılıydı yani Çok da şey yapıyordu bir iki yerde taklitlerini de yapmıştı. Onu da başka bir yerde görmedik ama Ya Levent Kırca'nın jürisi olduğu bir yarışma vardı, hatırlıyor musunuz? Levent Kırca'yla eee şeker açıkolan falan. Ha peker Müjdat Gezen de var mıydı? hatırlıyoruz. O programda ya komedi Star mıydı? Öyle, Öyle bir şey. Bir bakalım mıydı? Öyle güldür bir bakalım. Gü güldürelim mi? Gülelim, bir şey. güldürelim mi? Öyle bir şey. Güldür bakalım olabilir. Gülünüz güldürünüz. O bin yıl önceydi. Yani işte bin yıl sonra da aynı bir şey değişmiyor ki. Yani o dediğimiz yarışma bundan 2-3 yıl öncesinin yarışması. Orada bile hala espri anlayışı deyince Kemal Sunal taklidi yapıyordu insanlar. Yani öyle bir şey var o Kemal Sunal taklidi hala prim yapıyor. Hala izleniyor. Gülen var. Öyle bir organizasyonda hem bir anma olur. Bir de bir komedi yıldızını biraz gülerek anmak Halit açıktepe hayatta değil mi ya? Hı -hı. Hayatta tabii canım. Halit de ne güzel şey yapar bak. Çünkü o, orada o yarışmacıların ben şey yaptığını hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Filmlerden sahneler. Sahneler evet. Film, bizim yaptığımız gibi. Hayır. Çenen Çemşur'du. Ha ben Kemal hazırladım. O taklidi hazırlanıyorsun? <gülüyor> Birden hakikaten ben öyle deyince ben moda girerim. Anında girerim. Hiç yoktur. İşte o bizim elma elmas gibi bir şey yapıyorlar. Benim elmas. Yer, yer. Hı, ben de Halit Akçetepe taklitinde galiba. İyisin evet. İyi. Demek ki de günün gelecek fahir. <gülüyor> Japonya'da. Halbuki <gülüyor> Akçetepe ondan sonra Şevket Altuğ falan. Kemal Sunal'ın Hızır'ı da Yunus'ı da. İkili değil mi? Evet. Hani Öyle. Bir tane Esas Şevket Altuğ ile şey... en çok şeyi hatırlıyorum. Ben. Bir çapkın filmi vardı Şevket Altuğ. Yok o kadar. Çapkınlık o Yok yok o da önemli çok filmdi ya. O ya. Önemli filmi. Şöyle şey yapacaksın böyle yapacaksın falan diye. Yok orada Şevket Altuğ biraz daha şey geride kalıyor. Ama Halit Akçetepe'yle olanları... Birebir tabii. Birebir. Tam ikiliydiler. ikiliydiler. yani. O Kemal Sunal'la kamera karşısına geçmiş isimlere düşen bir şeydir yani o. Öyle genç yeteneklerden Kemal Sunal. Ege sen de bütün görevde dağılımını falan. yaptın. Oğluna düşer. Dağırdı. Halit Akçetepe. Hayır, işte ona düşer buna... falan hayattayken tam da yapılması gereken zaman ya. Bana düşmüyor yani. Ben taklidi de çok güzel yapamıyorum. 50 bin tane ödül vereceklerine işte Halit Akçetepe'ye böyle bir şey yapsalar Hastası olur adam Ve Hem o mutlu olur Hem de Kemal Sunal'a yakışır bir şey olmuş olur işte Tamam canım bana niye şey ben yani Sanki seni yani. ikna edersek olacak gibi hissediyorum evet, Çocuklar her şey beni ikna etmekten başlar Beni <gülüyor> ikna <gülüyor> edin Size dünyayı ayaklarınızın bak, altına sereyim Bak işte Japonya Japonya'da başbakan Taro Aso biliyorsunuz <gülüyor> Niye öbürü şey mi etti ya, intihar mı etti diyecektim Harekili mi yaptı İstifa mı etti Öbürü ne Taro Aso zaten başbakan Türkiye'ye gelen o internet isteyen A Aksaçlı Ha Japon o Çin diye Çin değil Aa, mi? Hayır, de, evet, aslında şeydi. Yani. Bir adam vardı ya. O prens olabilir. Hayır can, Hirohito'yu demiyorum can. Hiroyo İmparatorun ne işi var bizde? Başbakan de? geldi Ankara'ya ilk iş internet sor. Hızlı internet var mı burada? Taroasu o zaman işte o. Taroasu. Taroasu. O Eylül'deki genel seçimlerden önce hak desteği azalmış biraz. Onu arttırmak için İnternet mi Miyazaki bölge valisini e, bölge valisi eski komedyen Hideo Yagay You kabinesinde koltuk teklif etmiş. Espri anlayışı belli Hideo Yokogana Efendim? Ben, bir devlet dairsel diyorum. İsmini soruyor. Hideo Kokubaru. O kadar. Kokubaru Koku, ya bunu söyleyemeyecek adam da ne. İsmini bile İsmiyle birlikte Higashi, söyle. Kokubaru. İsmi, i̇smi, ismi. Bu, ismi, bu soyadı mi? bu sadece. Tamam. Hideo ismi. Hideo Gigashi Kokubaru. Vallahi tebrik ederim. Vallahi fire. bravo fire. Ee, aynı ya, aynı, ya, aynı yaptın ya. Aynısı ya. Aynısı birebir aynısının. Demek ki çok da komik bir espri anlayışı değilmiş. <gülüyor> devlet ailesi gibi. <gidiyor>. Şöyle, <gülüyor> <gülüyor> eee. Japonya Başbakanı Taro Aso duysa şunu bir kere bir kere de söylediğini. Bana evladım derdi biliyor musun? Sana Ve koltuk geri koltuk hatta attı, çekyat. Hangi koltuğu istersin Japonya'da? En rahat koltuğu derim. Robotlardan sorumlu devlet bakanı. Robotlardan veya şeylerden sorumlu. Robot ve çalışma bakanı. Abi ondan sonra robotlardan sonra sonra bir gün yarın bir gün robotlar ele geçirince ilk öldürecekleri kişiler olursun ya. ya. İşte ben şey olacağım. Vatanını sattı, dünyayı sattı robotlara diye. Robot dostu mu? Robot dostu. Robot uşağı. Semfire. Ben aile veya çalışma otiz. <gülüyor> <gülüyor> hentai var mı hentai ben öyle Henta, hentai var mı size hentai çizgi filmlerde büyük göz çizme bakanlığı var <gülüyor> onu istiyorum ya bir onu istiyorum bir hentai istiyorum küçültmekten sorumlu devlet bakanlığı var avatar bakanlığı Mesela telefon yapıyorsun bunun daha küçüğünü bakanlık emriyle daha küçüğü yapılması gerekiyor valla çok güzel ya japonya çok çok güzel ama çok pahalı diyorlar Ege, ne diyorsun ya Bakan, koltuk verecekler ara. sana ya boş versene pahalı koltuk. Pahalı. Maaşı iyi miymiş? Çünkü ben şimdi bir damlacık maaşa geçinemem orada benim çünkü standartlarım var. Sayın Bakanımız geliyor lütfen robotları şarj edin. Sayın atalım. Bakanımız geliyor. Ne oldu? Faiz bu sabah kaç sessizlik yarattın yayında farkındın mısın? <gülüyor> Yo ben kendi kendimi yarattım sessizliklerde yaşamayı seviyorum. Faiz bu adam kim ya? <gülüyor> Fil dizisi Abdülkader Kayta. Abdel Keita, he, he, Keita he, süper futbolcu. İyi mi? Sen dün şey yaptın ya internete bak. Keita geliyormuş dedi ya Galatasaray'a. He, arıyor dedim hatta. Siz o kısmı atladınız. Kim o ben Bilmiyorum Keita çok şahane çocuk ya. Çok fırlanta gibi ya. maşallah var. 7 milyon euro olmuş Galatasaray'a Aman helali abi? hoş olsun. Her bir euro centine kadar hoş olsun. Ha, 18 milyon euro gibi rekor bir bedelle Lille Frans Lyon'a geçmiş. Oradan da 20 <gülüyor> ya, milyon euro. Ya sakatlığı falan almış. vardı bu çocuğun da. Çok nazar değiyor buna. Göz değiyor. Zarif bir ayak bilek hareketleri vardı Aynı senin gibidir Ege Benzetmek gibi olmaz Senin aynısını siyah siyahi olanı Ne konuyu bilirim Futbolcu bilir, ya Keita Sen yok. de her şey Ege'ye benzetiyorsun Fahir ya İlgisini çeksin diye oğlum ne yapayım Milli mi? maç öncesi gece kulübünde yakalanmış Al bunu da benzetelim Sever içmeyi sever Yaşamayı ve yaşatmayı seven bir adamdır Keita Babası <gülüyor> <gülüyor> Babasına <gülüyor> kadar gider <gülüyor> O kadar Baktık Keita'dan bir espri çıkmadı. Dur bakalım babasını deşelim. İki evet. eşli babasının da... Ne iki eş mi? Ver yansın ver yansın. <gülüyor> bir eşinden sekiz kızı. Diğer eşinden dört oğlu varmış. Toplamda on iki. Dört oğlandan bu, bu, biri de Keita'ymış. Maşallah var. Maşallah var. Çocukluk Hep... aşkıyla dost hayatı yaşıyorum demiş. Keita mı? Evet. evet. Vay Keita. Vay kerata. Abisinin diye konuşuyormuş bu Keita. <gülüyor> İyi bakalım. Abisinin. Şimdi bu Michael Jackson'ın ölümü tabii ki hepimizi üzdü falan filan Ne zaman da... bu cenaze törünü kaçırdık mı yoksa Daha bir, Hayır abi olur mu 1 Temmuz diye bir şey hatırlıyorum 1 işte. Temmuz, Temmuz, Temmuz şey değil mi kabotaj bayramı değil mi 1 Temmuz Kabotaj bayramını da kutlamadık atladık yuf olsun bize Hakikaten ha doğrusu Yazıklar falan. olsun ya Bir de güya yeşil radyoüz diye övünüyoruz <gülüyor> <gülüyor> Kablolarımız falan hep yeşil Rus iş adamları Michael Jackson'ın kızıl meydana gömülmesi için Yıldız'ın ailesine 3 milyar dolar dolares, teklif etmeye... <gülüyor> Bir söz üstadınızı daha kaybettik. <gülüyor> ne oluyor bana ya? Ben bunu anlayamadım. <gülüyor> Reflü müdür nedir? Neyse 3 milyar dolar teklif etti. Bir Onun... daha yap hayır olmadı. Oldu oldu gayet güzel evet, oldu. Tamam. Evet, oh olmayacak şey yok hayatta. 3 milyar dolar da bugünün parasıyla fena para değil diyorum. Ailesi 500 milyon dolar ödese... 2.500 mü? buçuk milyar Borçları kapatılacak ya. E tabi canım. Zaten, zaten borcu ben... yokmuştu. O açıklandı. 860 mi? milyon dolar şeysi varmış adamın ya. Bir nasıl 860 milyon dolar Serveti ne? varmış. Şey mi? Yemek fişi mi var? Serveti varmış. Nereden baksan 367 milyon dolar bırakıyormuş adam. Adam dediğim de Michael Jackson. Ben de 1 milyon 300 milyon dolar diye duydum. <gülüyor> bir rakama bakın ya. <gülüyor> belli meblağdan sonra fakir adamı sapıttıracak rakamlar telaffuz edemiyor oradan tabi başa dönüyor 1 milyon 300 milyon dolar YTL'ymiş. Peki şey ne derler borcu yok muymuş gerçekten işte? Ya varmış ama işte getir, ha, Kapatılacak, kapatılacak kadar abi. varmış ya Adamı bizde gariban yaptı koca Michael Jackson'ı YMB'ye sordurdum ben yoktu borcu <gülüyor> YMB vergi dairesinde Tabii canım hemen kağıdı verdiler Michael Jackson ı. Alım satım her türlü işlemi yapabilir Neyse eğer şey olursa aile kabul ederse Rusya'ya gömülecek kızıl meydanda Of oh, ver yansın turistlere Ne olur ya YMB'ye gidip Michael Jackson'ın borcu var mıdır Onu bir öğrenmek istiyoruz Ne derler Michael Jackson'ın araba diye düşünürdülerse şey. Michael Jackson belki şey bile vardır. Bizim oradaki kuaförden sonra Michael Jackson kuaförü de olabilir bizim orada ve o kuaförün kayıtlarına gidebilirsin. Aa doğru sizin orada garip garip isimli dükkanlar var değil mi? Michael Jackson kuaför. Bu arada şey de vardı ya. Bu fil dişi sahillerin fil dişinde bir kabile. Şey demişler Michael buranın çocuğudur. Köyüne gönderin. Burada gömülsün. Beni köyümün yağmurlarındaydınız. Bizim var. köye gömün diye öyle bir şeyler var. Bakalım aile bir düşünecek. Fil dişi sahiplerinden de herhangi bir şey yok. Para falan demişler ne kadar işte. Bu dünyada sevmediğin bir adam varsa o da Michael Jackson'ın babası. Niye sevmiyorsun abicim? Pırlanta gibi evladı ya. var. Nesi pis ya? Adam pırlanta gibi evladının sırtından bugüne kadar dünyanın parasını kazandı. 5 kuruş bırakmamış babasına. Hadi ya. Ha. Gıcık mı oluyormuş? E o da tiksiniyordu herhalde. Annesine de bir şey bırakmamış. Tuvalet eğitiminden önce insan şan eğitimi alır mı ya? 3 yaşından itibaren. Ama Michael Jackson, Michael Jackson yapan babanın şeysi değil mi? Zaten baba. O senin Hakan Şükür falan. Ama yıllarca Michael Jackson'ı şey diye tehdit etmiş. Baba dua ederim. Beddua, beddua ederim diye adam ne yapacak isterse yapmasın ama son ölümüyle ilgili olarak da baba bedduası tuttu diyorlar çocukları bile anneyi bırakmamış çocukları da şeye bırakmış şeye emanet etmiş Diana emanet etmiş Diana eğer, eğer demiş Diana ben öldüğüm zaman hayattaysa çocuklarım ona emanettir demiş şöyle söyleyeyim sana ben iki tane koyunu Diana emanet etmem ben o onu, deli bir kadın ya Burak alışverişte yani şeyde markette daha parası ödenmemiş alışveriş arabasını ben dayana orası emanet etmem. İçi dolu mu arabanın? İçi dolu arabi. Of. Şuna bir bakar mısınız? Ben kutu kola alacağım falan diye gidip kenardan bakarım. O dayana orası kesin parmağını soka soka böyle şeyler yoğurt var nager. <gülüyor> Öyle pis bir kadın. Sen var. eskiden hatırlıyor musunuz pazarda yoğurt tatma diye bir şey vardı. Böyle şeylerde ne derler? Bakraç. Bakraç. Böyle serçe parmağıyla tadardın. Şöyle serçe parmağını böyle dattı bir daldırış yapardın. Sonra da hmm, güzel yarım kilo ver derdin. Hatırlıyoruz. İşte o hijyen döneminden bugünlere ulaştık yani. Doğru. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> <gülüyor> dur bir dakika Dur. Çok önemli bir şey var. Oldu. Döneriz daha vaktimiz var. Tamam. Iyi. Hiç merak etme. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aslında çok kısa bir haber ama verelim. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ile ODTÜ öğretim üyelerinden... Kapışmışlar. Yardımcı doçent Avşar Saranlı ve yardımcı doçent Doktor Yiğit Yazıcıoğlu ilk defa, ilk defa çok bacaklı robot aşka. yapmış. Çok bacaklı robot. Çok bacaklı robot yakalandı diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Çok bacaklı robot dediğin örümcek gibi bir şey mi? Sensore Hex ya da Sensor Hex. Bak böyle heksli meksli biten robotlardan hayır gelmiyor bunu. Keşke ne? söyleseydik. Tamam ben robotun bacağından içindeki mekaniğinden, elektroniğinden anlamam ama... ...isminden biliyorum böyle heksli meksli biten robotlar sonunda arıza çıkarırlar. Zaten hex neyi çağrıştırıyor sana? Heks heks heks heks heks heks heks heks heks. Abi hex olmasın Seksi işte, seksi çağrıştırır. Çok bacaklı robot. O robottan hayır gelmez. Heks olmasının tek bir sebebi var. Ne? altı bacağı varmış robotun. Ama yani... Gene de altı da oraya, alt mesela de, robot falan filan böyle insanlar var. Robot mesela Ama yok yani işte böyle olunca o robotun dünyayı ele geçirmesi an meselesi. Bir bacağını yakaladık anberim. Üç beş bacağı kim yakalayacaklar? Memurum. <gülüyor> Memurum da. Ya keşke bu hocalarımızdan birini konuşsaydık ya hiç Hocam bu nasıl oluyor şimdi altı bacak falan yapmışsınız da yani evet neden abi. altı Çok çok önemli bir buluşmuş Hemen oldu. orada hocalarımız başlıyor sevdiğim soyu İsimleri altı bir daha söyleyeyim diyorum. mi belki dinliyorlardır ararlar bizi Bilkent, Bilkent Üniversitesi'nden evet. Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nden yardımcı doçent Uluç Saranlı ODTÜ'den yardımcı doçent doktor Afşar Saranlı hmm. Pardon içerisinde. soyadların aynı Yardımcı doçent doktor Yiğit Yazıcıoğlu Hmm. Bir proje bu. Yardımcı doçent olunca 40'lı yaşlarında mı oluyorlar? yar doçuyor yok. 35 olur. Bakıyorum şöyle. yar doç 35'e uygundur bence. 35 civarı evet. Yani bizim yaş grubu bakıyorsun neler yapıyorlar Evet robot yapıyor. Biz ne yapıyoruz burada Biz bir radyo burada programı yapamıyoruz. Ya, Boğaçanın arasına kaşar koyduk erittirdik diye en büyük icadımızı yaptığımızı düşünüyorum. Yuf olsun bize yazıklar olsun bize. İcada bak. <gülüyor> Yuf diye de kendimizi kınıyan 36 yaşında adamlar. Şunu... Aşmak için yapmamız gereken şey belli. 6 tane 6 dilim kaşar koyacaksın. 6 dilim kaşar koyalım. Toz Ben size zaten çok net kıyaslama örneği vereyim mi? Madem kıyaslayacağız kendimizi. Kötü hissedeceğiz. TÜBİTAK'tan 250 bin lira almışlar bu proje için. Biz ne kadar alıyoruz TÜBİTAK'tan? <gülüyor> Öyle düşünürüz. Ne kadar almışlar? 250 bin lira. Biz bu şey yarışlarında, güneş arabaları yarışlarında kaç lira alacağımızı bir hesabını yapın. Biz sıfırız oğlum. Yani biz hiçiz ya, biz böceğiz ya. Bunu yarın bir gün robota da sundurlar o aldığımız üç kuruş parayı da alamayız. <gülüyor> robot dursun. Senden benden biz bak üç tane adam gidiyor oraya altı bacak, bir tane robot gidiyor altı bacak. Tek çaremiz var. İkimiz kafasını kesecek. Diğerlerini <gülüyor> sadece bacaklarını kullanarak bir espri olabiliriz. Hayır, hocalarımıza avu sistemini kabul etirmek. <gülüyor> <gülüyor> Hocam şimdi biz bir havuz sistemi yaptık. Da, havuz sen... sistemi yaptık. <gülüyor> Anlatsın onu Fahir. Ya havuz sisteminin olayı şu yani. Kazancımızı bir havuzda toplayıp... ...aynı kaptan yiyoruz işte. Aynı aynı kaptan esprisi yok. bu. Aynı kaptan yeme esprisi. Belki yani... ...TÜBİTAK'tan olmasa da Nobel ekonomi ödülü <gülüyor> alabiliriz. Havuz sistemi. <gülüyor> ne canım? Türkiye 1. Futbol Ligi'nde de... ...hemen yani işte ne lik diyoruz biz ona süper süper Lig. ligde de aynı havuz sistemi vardı Haydi, havuz sistemine Özkan geçilsin diye bir şey vardı de değil, Nobel ödülümüz de yok hay hay. Efendim. Yani. ya bir robotun çok bacaklı olması. 3 insanın bacağına sahip olması korkunç bir şey değil mi ya ya, üçü toplasan, de bir robot ediyor bacak olarak ya böcek gibi bir şeyse böcek gibi ya böcek gibiyse korkmayın ya vur kafasına ez bitsin gitsiz böcekten öyle, korkulur mu cık, öyle vurulacak şey de değil ha, ya pahalı 250 bin liralık ömür boyu sen onun için çalışırsın bundan sonra diyorsa onunla da haklısın Abi ömür boyu sunuculuk yaparım ben <gülüyor> Ömrümü yettiği yere kadar olmadı ondan sonra çocuklar devam edecek artık Taçlık, kayalık ağaçlık fark etmiyor arazi her türlü arazi koşullarında yüksek hareket fıtır fıtır kabiliyeti varmış hayvanın. Ya ben onu öyle bir şey seyretmiştim yıllar önce. Yapıldı bu. Keşke söyleseydik şeylerimize ya. Merdiven tırmanma. Seri şekilde zıplama. O zaman bunu büyük yaptığın zaman içine binip dağda bayırda gezebil. Ben çünkü artık yani 21. yüzyılda tekerlekli araçların biraz devrinin kapanmasını istiyorum. Yani ben bir araca bindiğimde vır vır dönen tekerlek görmekten bıktım artık. Onun yerine böyle bir altı bacaklı bir robot tipi bir şey otursam <gülüyor> tekerlek görmekten bıktım artık mı dedin? Bıktım evet. Hakikaten bıktım. Ya, Araba tekerle tekerlekli, süpermarket arabası tekerlekli. O teker, bu başka bir espri olsun ya. Tren diyorsun, tren teker, uçağa biniyorsun, uçak tekerlekli. Vapura biniyorsun, iskeleye yaklaşıyorsun, oraya tekerlekleri koyuyorsun boşlar. Vapur çarpmasın diye. Kaç bin yıl önce bulunmuş bir tekerlek. Bu kadar mı süper icat yani? Sonunda adam haklı adam isyanı yeter isyan. başka bir şey yok doğada var mı tekerlek dönemi teker. tekerlek doğada örümcek var onu yapmışlar işte ne güzel oturacaksın arabana böyle marş çalıştıracaksın ondan sonra teker şeyler açılacak ayaklar <gülüyor> açılacak tıkır tıkır tıkır yürüye yürüye gideceksin onun altında lastik yap ses yapmasın adam çözdü ya o dağım sistemi çözdü şu anda bitirdi ya mevzuatı geçirdi ya bitirdi ya beni de bitirdi kendini de bitirdi <gülüyor> Ben de bitim bari Siz e bit bit ben de, de, bit de programı da bitirdi Benim anladığım kadarıyla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vay, Bir de gerek yapmadın değil mi <gülüyor> bir rekam <yapalım>. Refleks <gülüyor> Refleks, refleksörler <gülüyor> Bitmiştir Modern sabahlar. Buradan e, araştırmacılarımızı tebrik ediyoruz bir kez Helal daha olsun Eğer binilecek bir araç bir tur atmak istiyoruz Buradan da onun hemen çağrısını yapalım, yolunu yapalım Pazartesi sabahı yeniden buluşacağız Yarın sabahta tekrar bölümümüz radyonuzda Günaydın Günaydın ay, ay, Günaydın Günaydın